ne miydi kamerada hafta eee eğer kasa süresi için fişinge kalmıştık. Allahü O gün her ümmetten bir şahit çekip çıkarmışızdır. Bu şahitler kim? Bu şahitler o ümmetin devamileridir. Çıkarsam istiyorsunuz. Çıkarsanız duyuyorsunuz. Her ümmetin peygamberleridir. Bu da iki görüyoruz da. Allah her ümmete bir peygamber göndermiş. Yani her, biz diyor, peygamber göndermediğimiz hiçbir kavmi sorgaya çekmeyeceğiz. Hiçbir insanı sorgaya çekmeyeceğiz, sorgulanmayacağız. Her ümmeti de e, sorgulayacağına göre, demek ki her ümmete bir peygamber, bir yol gösterici gönderilmiş. Çekip çıkarmışız da Burhan'ımızı yerine getirin demişizdir. Burhan ne der? Vazifeleri. Gösterdikleri bazı olan haller ve vazifeleri yerine getirin. O vakit bilmişlerdir ki hak muhakkak Allah'ındır. Allah, Allah e, haklı Allah'tır. Bizler kendimizi ne kadar haklı zannedersek de muhakkak ki sapırttığımız yerler vardır. O büyücü hak muhakkak Allah'ındır ve hı hı, uydurmaya geldikleri şeyler, insanlara uydukları şeyler kendilerinden ayrılıp gayet olmuşlardır. Hani bir takım yapma tavrılar falan vardı ya putlar onlar da bundan zaten, zaten terk etme selahetleri yok ya onlar da kaybol gitmişlerdir. Fil hakika, evet, hakikat hakikaten demir, hakikat hakikaten, fil hakika Karun, Musa'nın kavminden yani şu meşhur Karun var ya, bir de e, şu Lidyalıların bir zengin hükümdarı vardır, Karun, o of, o Karun da çok zengin, bu da buradaki Kur'an'da Karun'a çok zengin. Fil hakika Karun Musa'nın kavmindendi ki Hazreti Musa'nın amca zadesi yani kardeşin oğlu Karun e, düya, ona iman da etmişti ve fakat onlara karşı serkeşlik etti Hazreti Musa'ya ise keşke gitmiş. On dediklerini yapmamış, bilmemiş. Bu da nedir? deriz? Kibirlendi, tegallübe başladı. Kendini kendi büyük dörgü gö göstermeye başladı efendim. Efendim zorluk göstermeye başladı. Yani ben sizden daha büyüğüm falan demeye başladı. Biz ona biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile gücü, kuvvetli, büyük bir cemaatle ağır geliyordu. Hazinelerinin saklandığı şeyler, kasalar bile açıp kapı anahtarlar çok büyük. Onu güçlü, kuvvetli İnsanlar bile taşımakta zorluk çekiyorlardı, o kadar bir hayat. aynı Aynı şey, kavmi Krozis yani, Libya'ların közüdü de, de, çok zengin dedi. Onu da hazinlerindir, develer taşınmıştı. O vakit Kamu ne? Şöyle demişti. Kavmi diyor ki, şımarma, çünkü Allah şımaranları sevmesin benim diyenler Allah servesi, benlik Allah nasu ki o bile benden o bile bazı şeyler benden başka en bir şeye ben ki Allah'ım benden kork, zaman ben diyor. zaten biz de biz der Allah dikkat edesin, benim çok az yerde kullanılır Allah benlik yapmaz ama bazı yerlerde ben der. Allah'ın sana verdiği maldan harcayıp ahiret yurdunu ara. Yani zekatını ver, fitrini ver, sadakanı ver, elindeki parayı kamu için harca. Yani kendi zevkini harcama. Dünyadan nasibini de unutma. Dünyevi ihtiyaçlarında karşılar. Allahın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara sadaka vererek. Demek ki Allah o sebete bize sadaka vakti veriyor. Yani bu debedi de senin değil, kepenin cebi yok. o da sana sadaka, sen de bunu başkalarına sadaka diye ver. İslamiyete bir bir kaç daha var, zekat meselesi, bitirme meselesi, bitir. Mühslesi, bitir. Sesi. Sen de bunları dağıtmadan nakit de verebiliriz zekat vermek de sadaka vermek de malın küçülmez daha da çoğalır. Allah'ın vaadi öyle çünkü. İndise bunu bu yeryüzünde fesat aramak çünkü Allah fesatçıları sevmez. Karun dedi ki bu mal bana ancak bende olan ilim sayesinde verilmiştir. Karun, Tevrat'ı bilen nadir insanlardan birisiydi. Değil, tevrat okumakta bir ilim. Hakikaten tevrat, tevrat çok büyük bir aktif. Burada da staten şey de var. E, e, bunun içinde bir seksiyon dokuz. Musa ve Harun, Aleyhisselam'dan sonra İsrail oğullarının içine Tevrat'ı en iyi bilen o Tabi ile tedavi bir ilim sayesindedir. Devlete, hak kitaptır. O madem ki alim de kendisini eveki nesillerden kuvvetçi ondan daha üstün cemiyetçi, ondan daha kesretli yani daha daha çok tanıdığı malı mülkü olan kimse yok. Karun'dan daha böyle, Daha kesek o mal büyük dost, arkadaşlar da, kâmiyin kârı, da daha e, hakikaten kendisinin eveki nesyon kuvvetçe daha üstün cemiyetçe daha kesetti onların Allah'ın e, hakikatçe ondan daha üstün cemiyetçe daha büyük etti. Allah Allah hakikaten hilak etmiş olduğunu bilmedi mi mücümlerden dünyanın sorumlu. Ondan daha kuvvetli insanlar da çı Dünya'ya geldi. Allah onların hepsine kahretti. Seni helak etmeyecek. O benim benim diyor ama sade bir de sen değilsin. Derken ziynete deprebesi içinde kamu'nun karşısına çıktı. Dünya hayatını avzu edenler. Ne olurdu dediler, karuna verilen şu serveti bizim de mağımız olsaydı, o ah, hakikaten büyük bir bakiyatı o zenginliğin verdiği şerretle para, fakrın karşısında, benim de gerçekten halkı zavallı, ne yaptığını yani, fakir, yani şu zengini biraz da bizim nasibimiz alsaydık dediler. Fakat e, o zengini para etmiyoruz, o zengini para etmiyor kendilerine, bunu bunu söyleyin, ok. kendilerine ilim verilenler de şöyle söyledi, yani tabi Tevrat'ı onların kadar bilenler yok ama ne de olsa Tevrat'tan nasip alanlar da var. Kendilerini <gülüyor> bilenlerden dediler ki, yazıklar olsun size Allah'ın sevabı, iman ve iyi amel edenler için daha hayırlıdır. Buna da sabır ve sabah edenlerden başkası kavuşturmazdı. Allah'ın Allah'a iman etmek, ona verilen e, paradan, puldan daha hayırlıdır. E, bu paraya, pula aldığınlara yazıklar olsun dedi. Tabi Tevbat'a belki o ikisi kadar bile ama hiç, hiç bilmeyen de yok. Az da olsa devletli insanın göçesinden herhalde bilenler de var. Nihayet biz onu da saraya da yere yeşil verdik. bütün maldı, para hepsi gitti. Artık Allah'a karşı yardımına derece hiçbir cemaat da yoktu onun. Onun, Allah'ım sen bunu ne yapabildin, ne diyecek. Kimsesi yok. Olamaz da zaten. Mümkün değil. Kendisi de kendini müdafaa edebileceklerdi, değildi. <gülüyor> Dün onun mevkiini temenni edenler, onun mevkini bulmak isteyenler, sabahleyin şöyle diyorlardı. Baktı ya, vay demek ki Allah okullardan kimi dilerse onun rızkını yayıyor atıyor Allah bize bir etmeseydi bizi de muhakkak batırmıştı. Vay! Demek ki hakikat şudur. Kafirler asla felan bulmazlar. Dün onun <gülüyor> servetine falan tamah tama edenler bugün baktılar ki servet de gitmiş, hamam da gitmiş. O zaman akılları başta geliyor ki demek ki servet ve seman bir şeydi miheb ona Allah inanç, iman. İşte ahiret yurdu bir onun yeryüzünde net takallüp zorla aldı. Ne fesat arzusuna düşmeyeceklere verir. Sonuç Allah'ın ikabından sakınanlandır. Allah'ın e, cezasından e, Allah'ın tehditinden kaçanlardır. Yani Allah'ın azabından korkmak, korkmak lazım. Kim iyi hal ile gelirse, onun için daha hayırlısı vardır. Bundan daha hayırlısı vardır. Kim de kötü hal ile gelirse, o kötü işleyenlere yapmak olduklarından başkasıyla cezalanmazlar. Şimdi iyi hal ile gelenlere Allah Fazla sebeb veriyor. Fazla sebeb veriyor. Mekafatını veriyor ama cik ce cezası olanlara başka cik ce ceza vermiyor. O, o cezası da kabul oluyor. Bu da Allah'ın insanlara, yarattıklara karşı olan merhameti. Cezası kat, kat vermiyor. Diyeniliğe kat kat veriyor da Mekafatını, cik cezasını katlamıyor. O dini veriyor. Bu da Allah'ın yaratıklarına karşı olan mülke kâfatı, merhameti. Herhalde Kur'an'ın tilavetini, Kur'an diye Kur'an okumak demek. tilavet. Konya'da Hazreti Pir'in tübesini girerken oda vardı, giriş odası, burası tilavet odasıdır. O konuda da, da Kur'an okumamış. Tebbiini ve mucibince, amen etmenin üzerine farz kalan Allah seni yine döneceğin yere döndürecektir. İki, hidayetle gelen kim? O, apaçık bir sapıklık içinde bulunan kim? Rabbim çok iyi bilendir. Kim sapıklık içindeyse, kim iman de Allah onu çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Sana sana bu e, e, kitabın vah olacağını umuyordun. Şimdi kitap Hz. Peygamber'e. Sana bu kitabın vahve olacağını umuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmettir. O kitabın senin geleceğinin farkında biri değildin. Ama sen Peygamber Allah'tan yaratıldın. Bu kitap sana gelecek ama sen bunu bilmiyordun. Bilmiyordun. Bu sana bir Allah'tan rahmet verildi indirildi. O halde kafirlere sakın arka olma. Yani et onlara arka olma. Onlar kafirlerinin cezası çekecekler. Allah'ın ayetlerinden onların sana indirildiği andan itibaren sakın müşrikler seni çevirmesinler. Müşrikler senin daha evvelki ayetlerde de geçti bir de tehkide var. Der. Seni müşrikler yoldan çevirirler. Çevirmeye çalışıyorlar sakın çevirme yoldan çıkarsan sesini ezan fa onlardan daha fazla olur diye de Allah da peygamberi teşdit etmişti daha evvelki okuduklarını doktorların birisinden birden birkaç ay okumuştuk. Sakın müşkül yesen bak hiçbir müşkül yoldan çevirme. Çalışcılar sakın onların dediklerini yapma yoldan sapma. Saparsan sana seni çekecek azap onlardan çok daha fazla olacaktır. Çünkü sen işte peygambersin, olacaktır. Ama şimdi burada yine aynı şey söylüyor, sakın seni çevirmesinler. Sen Allah'ın yoluna davet et, zinhar, sakın ha müşriklerden olma. Yani bakın o peygamber oldu, hadi ağlamayın, kempi öde. Biz ne olurdu acaba? Şeytaniği varsa kapılırız. Tanrı ile birlikte diğer bir tanrı daha edinip tapma. Böyle böyle pekami Ona ondan başka hiçbir tanrı yok. Onun zatından Bakın burada her ne işte onu de onun zatından başka her şey telak olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndüreceksiniz. Burada onun zatından diyor. Demek ki Allah'ın bir zatı var. Herkesin bir zatı var, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, herkesin bir zatı var, Allah'ın da zatı var. Bu zat, biz bu zatı görüp tanıyamayız. Dünya gözleri görüp tanıyamayız. Hadi Musa bile görmek istedi de, göremezsin Musa, dayanamazsın, şu karşı dağ bak, yine. Karşılığa baktı, Allah dolayı baktı, daha parça parça oldu. Yani baş kötü insanın dünya gözü, Allah'ı görüp tanımlanmış. Ancak Allah'ın birtakım hasretleri var, sıfatları var ancak Allah onunla tanınır. Nedir işte, bize 99'unu güldürmüş ama daha kaç, kaç 99 var? Kendisi zaten bunu ona söylüyor ki, bütün güzel isimler, isimler, isimler sıfatlar Allah'ındır diyor. O zaman Esma-i Hüsna'yı 99'a sınırlandırmak olmaz. yani Anadiy. Ne kadar güzellik varsa, ne kadar iyilikler varsa hepsi Allah'tandır. Zat. Zat, e, zat kendini <gülüyor> sıfatlarla belli ediyor. Peki sıfatlarla, fiillerle kendini belli ediyor. Şimdi bizim yaptıklarımız da öle gelecek. Hepsi, şeylere var mesela bu bir okuza şey şey fiillerdendir yani sı sı sıfatların zuhuru fiiller sayesinde, fiillerdir. Sı sıfatlar kendini fiiller, oluşturan hareketler şeklinde veriyor diyor. Demek ki fiilleri yaratan sıfat, sıfatları yaratan Allah. Zat o, zat, sıfat, fiil. Üç, üç. Eski, eski göremel kitaplarımız da çoktan şey, göremelde isim başta gelirdi, spot ikinci gelirdi, üçüncü zamir, dördüncü şey, fiillerdi, bizim okuduğumuz bu göremelerde. Öyle hala dedem galiba? Hepsinin ismi değişti şimdi onların, dedem bizim, He? onların <gülüyor> isminin hepsi değişti. Şimdi bizim çocuk çalışıyor, bir hiç. Var ben, var, ben de öyle şaşırıyorum, bizim küçük var bir <gülüyor> tane. İsmini değişti. <gülüyor> Onun ne cidini anlıyor, ne o belirlerin cidini anlıyor. <gülüyor> Zamirlerin adı değişmiş fiilleri e, sorma. Şimdi, el Ankebut suresi. Buradan da biraz okuyalım. <gülüyor> Ankebut'un manası, e, görümecek. Şimdi Kur'an sureleri ya böyle içinde geçen isimlerden alır adını ya bir, bir peygamber adını alır ya da bir fiil bir meydana gelir. Bunun da adı örümcekten alıyor. İçinde örümceğe dair bir şey, ayet var orada alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, diğer şu Kur'an 14 tane ayetinden, birisi Elif, Liam, bunlar Allah ile Peygamber arasında bir dolayısıyla Peygamber varisleri veriler arasında bir şifre, bir sırdır. Görüşte bir manası yok gibi görünürse de, ama Peygamber ve onların varislerin verilerle Allah arasında bir sırf, bir şifre. İnsanlar yalnız. Bir dakika, bu bu sure Mekki'dir ve 69 ayettir. Tamamı Mekkîde indirilmiştir. İnsanlar yalnız inandık diyecekler de böylece bırakılacaklar diye san ediyorlar. Kendileri imtihan yani, çekilemeyecekler mi sanıyorlar? Yani evet, inandık. Herkes söyle ben yarın da söylerim, doğru da söylerim, ise ama biz inandık demek iş bitecek mi? Bir de her işe ispatı vardır. İnandığına ispat etmez. Ant olsun, <gülüyor> emin. Biz onlardan evlilikleri de hep imtihan etmişizdir. Şimdi kitap Allah şey, Hazreti Peygamber'e eskiler anlatıyor. Şimdi sizden evvelde ne kadar insan gelip geçeceğiz hepsini imtihane için, Nuh, Nuh kavmi geldi, imtihan oldu der, baktılar. İşte Semih'in kavmi geldi, hepsi imtihane muhabbet olamadı. İmtihane muhabbet olanlar, paçayı kurtardı, olamayanlar gitti güldü. Allah elbette sadık olanları bilecek, elbette yalancı olanları bilecek. Allah zaten biliyor da, bir de... Onlara kendilerini kendine şahit gösteriyor Allah. Bakın çok da, çok mühim. Allah bizi biliyor Allah. Bizim ne, ne mal olduğumuzu biliyor. Ama bize bizi kendi fiil ve hareketlerimizi bize göstererek de şahit tutuyor bizi. Kendimizi kendimize şahit gösteriyor Allah. Bak ee, Allah evet de sad olan bilecek. Evet de yalanları olan yalancı olanları bilecek ben yalan söylediğimi bilmiyor muyum sizleri ben bilmiyorum mu? da doğru söyle bilmiyorum mu? beni bana şahit gösteriyor. Seni sana sana gösteriyorlar. Yani geninde kim sadık? Kim kazip? Kazip yalan söyleyen adam demektir. Kazip yalan söyleniyor. Aleyküm Cem, İbn e diyor ki, kim selamet ve lefah zamanlarında şükür bela zamanlarında sabır ederse, sen şu, şükür sengin içinde ala şükreceksin. Bunu bana derdin ya Rabbi, hamdolsun, şükür olsun diyeceksin. Ama kötü zamanlarda da sabır edeceksin. Kötü zamanda hesap edeceksin. Onlar sadık kurlar. Kötü zamanda bay babanın benim niye neye geldi demeyeceğiz. Demek Allah'tan hayırlısı buymuş diyeceğiz. Sabır göstereceğiz. Hatta ne ne yap, ne yap. Ne ne yap, nereye bu vur. O uşas olduktan sonra nereye başı olacaksan bu. Vur. Yani hep bunları kötü zamanda da, hesap etmeyi Dönen belki benim daha hayırlıdır. Şimdi bir felaket geldi. Şuradan dişerde, ete ayağın kaydı düştü. Ay ama üstü kalkamıyor şimdi bir belki belki araba sana çarpacaktı. Gelecekti. Yani her şeye ne başına geldiyse bunlar buna ona, ay, ay, ay, ay, ay, emin olmak lazım. Sabredeceksin bu demek ki benim için daha hayırlıdır. Gelmiş bir hakik Müslüman bunu böyle yapacak, beteri beteri vardır onlardan, belki ben kötü bir iş yapacağım orada, kötü bir şey şahit olacak. Onun ayağım kaydı düşmekle o zaman geçti. O zaman geçti, ben o perekten kurtuldum. Daha yeni oldu, şu fırtına oldu ya, bizim apartmanda ne diyor, paltol, mantol bir şey yapıyorlar. İskele parankol oldu, ben de gittim bakalım, bizim evde bir ay zarar verdi orda ise. Gittim ona baktım, bir de bir patladı hava, yerden ya da kafam gözüm toz topar üstüne kaldı, koştum yere düştüm özgür. Yere düştüm, o sakam üstüm, brrrr, koca bir parça geçti, şükür Ben ayakta kalsaydım, düşmeseydi, bana asla alacaktı belki de. Lık yani. Neden? Çünkü ben hayatım boyunca çok şeyler geldi. Çok ölümden dar geçti benimle kaç kere böyle çok sürü kurtardık. İmaz. Allah demek ki o hazceler olmasaydı, bir <gülüyor> şeyler olmasaydı ben çoktan ölecektim şimdi. Çok de, kaç kere üst befond yaparız ki? Demek ki Allah bir yerde koruyor. Buna da iman etmek lazım, Allah beni koruyor Amin. Okay. Bir yer değil mi? Aa, Allah bana başımı çok enfüder. Yani mutlaka bir sebep vardır. Seni koruyucu bir sebep vardır. Belki o anda o sen hoşuna bilir. Ama araştırırsanız biraz o size size daha beterden korumam için ya yani, ya zamandan kazandırır ya şuradan buradan mutlaka işini bir hayır vardır. İyi zamanlarda Allah şükretesi. Yani kalm şükür. Allah'ın siz doğmadan evvel verildiği verildiği gibi hasretler, onu yani tekrar söylüyorum. Hamd da doğduktan sonra sizin, size verilenler ona da hamletmek lazım. Ama ikisini yaparız. Şükürler, hamdullah. Yoksa kötülükler yapanlar birden kaçıp savaşacaklar mı sanırlar? Ne, ne? Efendim, e, kötük yapanlar bize kaçacaklar mı yani? Muhtemel neresi, hangi cehennem diyeceksin ki cezene bulunsun. En gizli Konstantin'in kızının e, şeyde ara sokkene yani, ohta kapısında neser olduğunu söyler. Yemeşeksine kızın gılan gidiği gılan sokacak. O da kimse kızı oraya saklamak kapının üstüne, onu gılan sokmuş. Nesi? Buna belki fasulye ama yani her şey bu. Kim Allah'a kavuşmayı umarsa, çünkü bunu Allah'a kavuşmak şimdi. biz nerede Allah'a kavuşmak Ölüm falan diyor. Bu değil. Bu manevi ölüm, manevi ölüm dediğim, ee, nefsi ölüm. Allah ne kadar nefsini uzak ne kalırsa Allah o kadar yaklaşırsın. Kim Allah'a kavuşmaz kavuşmazsa şüpheye ki Allah'ın tayin ettiği vakit herhalde gelecektir. O hakkı işkiden kemaliyle bilendir. Sen Allah'a kavuşma arzunda muhakkak yerine gerçekte. Yani Allah'a kavuşma sadece maddi ölümleri belki maddi ölüm daha kötü olacaksa senin. Allah'a kavuşma diye Allah onu nurla kavradı. Güzelliğe kavuşmak, Allah'a kavuşmak bu, yani inat değil, nefsi ürünler, Bunlar isim Allah'a kavuşuyor. Daha evvel de istediği birkaç defa bize nefis öldürmek yoktur, nefsi terbiye vardır. Nefsi, boynuna halkayı takacaksın, onu güdeceksin, nefis seni arkandan gelecek, senin nefis arkasından değil, nefis seni arkandan gelsin. Yes.